Elif Kadının Kuşları Yazan Nurettin İyici Yöneten Erdoğan Gemicioğlu Efektör Korkmaz Çakar Oynayanlar Nuri Defne Halman, Elif Ani İpekkaya, Hayri Orhan Hızlı, Dilan Vildan Türkbaş, Fatma Gül Akelli Rahmetli'nin fotoğrafını karşı duvara as. Takvimin üstüne. Gözümün önünde olsun. Oldu anacığım. Rahmetli ne de yakışıklıydı. Övünmek gibi olmasın. Ben de ondan aşağı kalmam hani. Ee, kimin oğlusun? <gülüyor> Nur içinde yatsın. Tarlacı Hasan'ın oğluyum. <gülüyor> İstanbul'a geldiğimiz için mutlu musun anacığım? Mutlu mu olmam gerekiyor yoksa kaygılanmam mı? Bilemiyorum. <gülüyor> Kaygılanacak ne var canım? Binlerce kişi İstanbul'a gelmek için can atıyor. Gelebildiğimiz için şanslı sayılırız. Ne bileyim. Bizim gibi memleketinden kopup İstanbul'a gelen birçok ailenin parçalanması... ...darmadağın olması beni çok ürkütüyor. <gülüyor> Ağzından yel alsın anacığım. Niye darmadağın olalım? Aksine daha sıkı kenetleneceğiz. Göreceksin gül gibi geçinip gideceğiz. İnşallah senin dediğin gibi olur da kaygılarım boşa çıkar. güzel kanaryalarım ötün ah, ah, bana kuş sevgisini rahmetli kocam aşıladı o hayat iken evimiz kuş doluydu ondan sonra hiçbirine doğru dürüst bakamadığımızdan hepsi öldü evimizin orta direğiydi çökünce ne yapacağımızı şaşırmıştık kendimizi toparlamamız çok uzun sürdü anısını yaşatmak için size aldırdım size çocuklarımın isimlerini verdim Dedim. İyi yaptın. Geç otur, geç ah, otur. Şu mindere oturayım. Sırtımı da divana yasladım mı? Oh, demek keyfime. Ah, Sırtının ağrısı geçmedi mi? Yorgunluktan mıdır nedir? Bir türlü geçmiyor. Ee, kolay değil. Dört erkeğe hizmet ediyorsun. Yemek, çamaşır, bulaşık, temizlik derken canın çıkıyor tabi. Sanki senin durumun benimkinden farklı. Doğru. <gülüyor> Doğru ya. Kuşların nasıl? İyidirler herhalde. <gülüyor> İyi olmazlar mı? Kendinden çok onlarla ilgileniyorsun. Sen onlarla haşır neşirsin. Ben de çiçeklerle. Onlar sayesinde yorgunluğumuzu unutuyoruz. Dertlerimizden uzaklaşıyoruz. Onlara bir gün ilgi göstermeyeyim. İçim rahat etmiyor. Uyuyamıyorum. Onları çocuklarımdan ayıramıyorum desem yalan değil hani. Ha ben çocuklarım de. ha onlar. Ben de öyle. <gülüyor> Çiçeklere su verip yapraklarını silerken kocam ve çocuklarıma hizmet eder gibiyim. <gülüyor> Çiçekçi Fatma ile <'yla>, kuşçu Elif. <gülüyor> çay istersin değil mi? Zahmet etme söyleşelim biraz olsun. Aa, niye zahmet olsun komşum? Hem içer hem de konuşuruz. Anlaşıldı. Bana çay ikram etmezsen için rahat etmeyecek demle bakalım. Radyoyu da açalım. Aa, çay içerken de türkü dinlenir hani. Bak ne diyeceğim Fatma kardeş. Kaç gündür aklımda gözleme var. Aa, gözleme yapalım mı? Ha? Ha, çok iyi olur. Biz de ne zamandır yemiyoruz. O halde hemen kolları sıvıyalım. <gülüyor> Oklava başına marş marş. <gülüyor> Kaç ay oldu daha buralara ısınamadım. Pencereden baktığımda gördüğüm tek şey gelip geçenlerin ayakkabıları. Uçsuz bucaksız yeşillikler, çeşitli renklerle bezeli dağlar yerine tozlu topraklı ayakkabıları seyretmek. Maa, nereden nereye? İki gündür de kalbimde bir sancı var. Bugüne kadar kalp ağrısı nedir bilmezdim. Ama başıma bir de bu çıktı. Bunlar ne ki? Daha nelerle karşılaşacaksın? İçin daralacak, nefesin gelmeyecek. Günün birinde soluğun hepten kesilecek. Ve ne yazık ki buraya gömüleceksin. Gözlerin açık gidecek. Ee, nasılsın anacığım? Nasıl Hı? olayım be oğlum? İdare ediyorum işte. Dilan, işine alıştın mı kızım? Ustanın söylediğine göre fena sayılmam. Yakında atölye açacak. Bana bak yanına gelirsem. Abinizin yanında atışmayın. Ama anne hep böyle yapıyor. Ablası değil misin takılıyor. Hadi kardeşine tartışmayı bırak da yemekleri getiriver. Peki. <gülüyor> burnun beni yanıltmıyorsa kuru fasulye var. <gülüyor> 30 yıllık burnun seni yanıltır mı? İyi bildin. Kuru fasulye yanında bulgur pilavı var. Ellerine sağlık anacığım. Nuri, koca bir soğan kap gel bakalım. <gülüyor> Düğün kambersiz, yemek soğansız olmaz. <gülüyor> ne bu halin? Yüzün gözün şiş. Önemli değil. Aa, nasıl önemli olmaz? Gözünün altı mosmor kaşın da yarılmış. Kavga mı ettin? Benim gibi hammallık yapan üç kişiyle boğuştum. Niye? Dertleri neymiş? Hemşerileri olmayanları barındırmak istemiyorlar. Onların memleketinden değilsen çalışmanı engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu şehirde hammallık yapmak bu kadar zor mu? <gülüyor> zor ama fark etmez. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar çalışmama engel olamazlar. İki yumruk yedim diye işimi bırakacak değilim. Etme yedim. O gözü dönmüşlerle dalaşma. Sen kavga nedir bilmezsin. Onlarla baş edemezsin. Gel ananın sözünü dinle, hammallığı bırak. Başka bir iş bulursun. Koca İstanbul'da iş yok değil ya. İyi de her zorbalık karşısında iş değiştirmeye kalkarsan bunun sonu neye varır ha? Sonunu başını bilmem. Ama beni üzmek istemiyorsan hammallığı bırakacaksın. İyi ama... itiraz Ay... istemiyorum. <gülüyor> Bunu bir şartla kabul ederim. Söyle. Misafirler için sakladığın kahve var ya... Eee? Hmm, ondan istiyorum. Ah. Orta şekerli olsun. <gülüyor> İstediğin bu mu? Ben de sevdiğin biri var da onu istemeye göndereceksin sandım da. Hadi şimdi kahvemi yap ver anacım. Günün birinde kız istemeye de gideceksin merak etme. varır varmaz kendime divana atıcıym o da ne yanlış görüyor olmalıyım A ama o canım Dilan bu saatte işte olması gerekir öyle hızlı hızlı nereye gidiyor acaba Allah Allah Sen de nereye gittin? Ben mi? Senden başka kimse olmadığına göre. Hiçbir yere gitmedim. Doğru konuş. Vallahi doğru söylüyorum. Sabahtan akşama kadar atölyedeydim. Bana bak kız beni aldatmaya çalışma. Abi söylerim hakkından gelir. Şey, atölyede çalışan arkadaşlardan biri hastalandı da onu ziyarete gittim. Gene yalan söylemiyorsun umarım. Bu sefer doğru. Bir daha yalan söyleyecek olursan neler olabileceğini de iyi düşün. Dilan! Hı? Çay olmadı mı? Çayı ocağa koymayı unuttum. Biraz demlensin abicim. Eğini çabuk tut. Hemen getiriyor. Birazdan kahvede olmalıyım. Gitmesen olmaz mı? O sigara dumanlarının gürültünün içinde nasıl oturuyorsun be oğlum? Arkadaşlarla muhabbet ediyoruz. Hem bu akşam birhanede çalışan bir arkadaş gelecek. E, bana işi ayarlayacaktı. Onunla da görüşeceğim. Fazla kalmam çabuk gelirim. Abi senden bir ricam olacak. Söyle canım ne istiyorsun? Ne zamandır saz çaldığın yok. Çay demlenene kadar bir şeyler çalsan da dinlesek. <gülüyor> Seni mi kıracağım? Getir de çalayım. <gülüyor> Kaç aydır elime aldığım yok. Biraz haset gider Çalmayı öğretsin diye babanın peşinde az mı dolaşmıştık? <gülüyor> ya. Buyur abi. Sağ olasın. Arkadaşlarla sohbet dalmıştım. Saati falan unuttum. Ha, yarın an de işe başlayacağım. Şimdi de sarhoşlarla mı uğraşacaksın? Merak etme bira içenler sarhoş olmaz. Öyle mi? Eh o zaman mesele yok. Aç mısın? Değilim hemen yatacağım. Allah rahatlık versin. Sana da yiğidim sana da. Dilerim rüyanda kendini damat olmuş görürsün. Demek iş buldu gözün aydın ama biraz durgun görünüyorsun Ne bileyim içim sıkılıyor ah, Az kalsın unutuyordum dur sana geçen yıl bir süre bizde kalan yeğenimin düğün fotoğraflarını göstereyim Aa, o güzel kız evlendi mi? Evet bir hafta önce ne o yoksa gelinin olmasını mı istiyordun? Niyetim yok değildi doğrusu ama kısmet değilmiş ne yapalım Allah mesut etsin Hayrime onun gibi kara kaşlı kara gözlü En önemlisi helal süt emmiş birini bulsam da baş göz etsem diyorum Hem belki kendi bulmuştur bile <gülüyor> Kim bilir Düğün evi de bizim köydeki eve ne kadar benziyor Tepelerinde püfür püfür esen rüzgarların oynaştığı Çeşmelerinden buz gibi sular akan Havası suyu temiz köyümü öyle özledim ki Ölmeden oraları bir daha görebilsem Sanki ben özlemedim mi? Ama elimizden bir şey gelmiyor Yakamızı İstanbul'a kaptırdık. Bir türlü bırakmıyor. Bırakacağı da benzemiyor. Bugün ziyafet var. Önce bir dilim elma. Hem de Amasya elması. Biraz da marul, <gülüyor> Sonra da kek. Oh, sizden rahatı var mı? Keyfiniz keyif. <gülüyor> Bugün senden indiğim sütler burnumdan geldi vallahi. Çok yorulmuşsun belli. Usta hep bana yükleniyor. Nuri şunu yap. Nuri bunu onar. Nuri Nuri. Sanki koca tamirhanede benden başka kimse yok. Daha ne istiyorsun? Her işin altından kalkabiliyorsun ki hep seni koşturuyor. <gülüyor> Sağlıklı ol da çalış oğlum Yalnız dikkat et de başına bir kaza gelmesin Dikkat ediyorum etmesine de Bu yaşta çalışmak zorunda kaldığım için kendimi şanssız kabul ediyorum Yaşıtlarım hep gezip tozuyor oysa ben Ne yapacaksın <gülüyor> hayat bu <gülüyor> Bak ablam da çalışıyor o da gezip eğlenmek istemez mi Ama bu şehirde barınabilmek için başka çaremiz yok Zaman zaman ben bile çalışmayı düşünüyorum ne kalırsa çok yoruldun da ondan böyle konuşuyorsun. Sana bir yorgunluk çayı demleyeyim iç sonra da yat uyu. Abim daha gelmedi mi? Gelmedi. Kim bilir ne zaman gelir. İçimizde en çok yorulan o. İşi oldukça zor. ki kolay. Allah üçünüze de kuvvet versin. Bazen düşünüyorum da buraya gelmesek daha mı iyi ederdik acaba? Bir yere mi gidiyorsun? Arkadaşlarla dolaşacağız da. Otur. Biraz konuşalım sonraki Hayrola dersi. bir derdi mi var senin? Dert sayılmaz. Artık konuşmamız gereken önemli bir konu var da. Neymiş bu konu? Meraktan çatlayacağım. Daha fazla meraklandırmadan söyleyeyim. Yaşın otuza geldi. Ha şu mesele. Evet o mesele. <gülüyor> Akranların evlendi çoluk çocuğa karıştı. Sende bir hareket yok daha ne bekliyorsun? <gülüyor> Beyaz atlı prensesi bekliyorum. O da kim? <Gülüyor> hayal anacığım hayal Ben ciddi ciddi konuşuyorum Sen işin dalgasındasın Şaka bir yana Artık bir yuva kurmanın zamanı geldiğini Hatta geçip gitmekte olduğunu ben de biliyorum Ama bu neyle ve nasıl olacak Hadi ince evlenilmiyor ki Evlenebilmek için cebinde milyonların olması gerekiyor Şansın varsa kiralık bir yer bulacaksın Bilmem kaç aylık peşin vereceksin Sonra da var Ardından bir süre eşya alacaksın. Bir yandan boşları ödemeye uğraşırken... ...diğer yandan karını mutlu etmeye çalışacaksın. Söyler misin nasıl olacak tüm bunlar? Yerden göğe kadar haklısın. Ama ben de ölmeden mürüvvetini görmek... ...torunlarımı okşamak istiyorum. <gülüyor> Bunu ben de istiyorum. Ama ne zaman, nasıl olacak onu bilemiyorum. Kız gözündeki boya da neyin nesi? Ne boyası? Az sürmüşsün ama belli oluyor. Nereden buldun da sürdün? Sürmedim sana öyle geliyor. Bak keklisim ağalım tamam bazı şeyleri yapmak senin de hakkın ama bana yalan söyleme. Sana son günlerde bir haller oldu ya hadi hayırlısı. Geçen gün de yalan söyledin. Abine söylersem neler yapacağını biliyorsun. Seni kırmak istemiyorum ama bu iş böyle yürümez. Bir daha yalan söylediğini anlar. Halinde bir gariplik sezersem vay haline. Bir hata yapıp kendi başını da abininkini de derde sokma. Ben kimsenin başını derde sokma? Niye bu kadar üstüme geliyorsun anlayamıyorum. Bu kız yüzünden başım çok ağrı benziyor. Çok... Geçişinde bize yok mu diye sorduğum postacı sonunda bir mektup getirdi. Kimden? Ragıp'tan. Senin adına yazmış. Ne yazıyor? Getireyim de oku. <gülüyor> Hep söylerim. Ragıp gerçek dosttur, vefalıdır. Kaç kişiye mektup yazdık, bir tek ondan cevap geldi. Aa, ötekilerden de gelir. Harman zamanı ya yazmaya vakit bulamıyorlardır. Bakalım ne diyor... Öncelikle selamı var... Sağ olsun... Önümüzdeki ay kız kardeşinin düğünü olacakmış... Biliyorsun harman zamanı... Sabahtan akşama kadar yabaları savurup duruyoruz diyor... Ah, ah, avuçlarımın içinde koca koca nasırlar yapan yaban bile gözümde tütüyor... Şimdi köyde olsaydım da yabamı savursaydım. Sonra da testiden buz gibi ayran içseydim. Hele o yemyeşil çayırlar. Oysa burada bir tutam yeşilliğe hasretiz. Ne tarafa baksam beton yığını. gözünü bile zor görüyoruz. Aslında ben de köyü çok özledim. Taşı toprağı altın diyerek geldiğimiz bu şehirde bizim için taşın da toprağın da altın olmadığını anladım. Ama iş işten geçti. Taraf ağaç dolu, yem yeşil, sanki köyümüzdeyiz. Ya, ama pek de kalabalık. Bizim gibi şehir hayatından bunu almışlar, soluğu burada almış olmalı. Kim bilir bunların içinde köyünü, tarlasını bırakıp gelmiş kaç kişi vardır? Çok mudur dersin? Çok olmaz mı? İstanbul'a yurdun dört bir yanından akın var, akın. Umut akını. Ah, ah. Aa, bu da ne? Ne olacak? Bunlar da ekmek paralarını böyle çıkarıyorlar. İsteyen olursa bir şeyler çalarak para kazanmaya çalışıyorlar. Bak şu ihtiyara. Ak sakallı, bükülmüş beline rağmen leblebi çekirdek satmaya çabalıyor. Ah benim bey çay ocağında. Çocuklar inşaatların tepelerinde. Senin çocuklar desen biri garsonluk yapıyor. Biri tamirhanede arabaların altına girip çıkıyor. Kızın da sabahtan akşama kadar dikiş dikiyor. ''Hepsinin de tek bir amacı var. Ekmek paralarının namusları alınlarının teriyle kazanmak.'' O, salatalığı görünce sevindiniz değil mi? <gülüyor> Bunu en uzun öteninize vereceğim tamam mı? Yok yok şaka şaka. Kardeş olduğunuz için her zamanki gibi üçünüze pay edeceğim. Hayri neden boynun bükük? Neden hareketsiz duruyorsun? Gelsene. Sendeki bu durgunluk hiç hoşuma gitmedi. Hmm, gel bakalım. <gülüyor> Niye hareket etmiyorsun? Hayri. <Gülüyor> Ölmüş <Gülüyor> <Gülüyor> Hayrola ne bu halin Gözüm gibi baktığım kuşlarımdan biri öldü Neden Bilmem neden öldüğünü anlayamadım İçime bir ateş düştü ki e, Düşer tabi hangisi öldü Hayri Ben de çok üzüldüm Kendin harap etme. Akşam dağ gibi hayrin gelince acını unutursun. Yıllardır üstüne titrediğim kuşlarımdan birini kaybedip de bir çırpıda unutmak o kadar kolay mı? E kolay değil elbette. Ama unutmaya çalış. abiniz de nerede kaldı bu saatte çoktan evde olurdu neredeyse gelir ya bir birhaneyi geç kapatmışlardır ya da otobüs beklemiştir <Gülüyor> geldi işte ben açarım <Gülüyor> annem uyudu mu yok buyurun hayrola komşu bu saatte ee, kötü bir şey mi oldu biliyorum kolay değil metin olmaya çalış bunu söylemek benim için çok zor ancak söylemek... Söylemek zorundayım. Ne oldu? Çabuk söyle Allah aşkına. Hayrı sizlere ömür. Hayır. Olamaz. Dağ gibi İyi Yiğidim ölemez. Mahvoldum. Kahroldum ben. <gülüyor> Canım ağabeyciğim. Ocağımıza bir ateş düştü ki... Söndürmek mümkün değil. Nasıl olmuş... Kan davası nedeniyle bir haneye basan iki kişi öldürmek istedikleri öteki garson üzerine ateş açmış. Hayri de onu korumak isterken kanlar içinde yere serilmiş. Benim beyim çalıştığı kahvehaneye yakın olduğundan silah seslerini işitince merak edip gitmiş. Hayri'nin kanlar içinde yattığını görünce hemen hastaneye götürmüş. Ama fazla kan kaybettiğinden kurtarılamamış. Hayri! Evin erkeği sensin. Size iyi bir hayat yaşatmak için elimden geleni yapacağım. Bundan eminim. Ama bu şehirde ikinizin kazancıyla barınmamız hiç de kolay olmayacak. Ben geceleri başka işte çalışırım. İki işte birden mi çalışacaksın? Zaten yorgunluktan canın çıkıyor. Bir de akşamları çalışırsan Allah korusun. iki günde yatağa düşersin. İyi de başka çaremiz yok ki. Olmaz olur mu? Var. Ben de çalışacağım. Bu da nereden çıktı? Zaten ev işleri sende. Sağa sola, pazara, bakkala gidiyorsun. <gülüyor> yani sen bizden çok yoruluyorsun. Senin çalışmana izin veremeyiz. Nuri haklı. Senin çalışmanı kabul edemeyiz. Çalışacağım dediysem... ...sizin gibi sabah gidip akşam gelecek değilim. Leyla Hanım iki sokak ilerideki bir atölyede niş alıp... ...evde düğme dikiyor ya... Eee? Onun gibi evde çalışır. Yani üç beş kuruşta ben kazanırım. Yoksa bu koca şehirde kolay kolay barınamayız. Aslında... En iyisi köye dönmek... Hayır! Köye dönmek yok! Niye kızım? Köydekilere İstanbul'a ayak uyduramadılar da geri döndüler mi dedirtmek istiyorsun? Hem buranın havasını solumaya başladık bir kere. Geri dönmek olmaz. Rahmetli babam da bizi sık sık çevresine toplayıp azmin elinden bir şey kurtulmaz. Önünüze ne kadar büyük engel çıkarsa çıksın hedefe ulaşmak için mücadele etmelisiniz demez miydi? Madem burada kalmakta bu kadar kararlısınız, o halde benim de çalışmam gerektiğini kabul edeceksiniz. Çünkü sizin kazancınızla bu mücadeleyi sürdüremeyiz. Ben de çalışmalıyım. Mücadeleye hep birlikte devam etmeliyiz. Buna mecburuz. <Gülüyor> Ya güzellerim işte böyle. İnsanın aklına gelmeyen başına geliyor. Artık ben de çalışıyorum. Ev işleri dışında gün boyu düğme dikmekten gözlerim karıncalanmaya başladı bile. Ama başka çare yok. Çünkü büyük şehrin derdi de büyük oluyor. Hem de çok büyük. Gel bakalım gel. Maşallah oldukça hızlı dikiyorsun. Aa, makine gibiyim değil mi? Öyle hem ev işleri hem bu. Yorucu olmuyor mu? Olmaz mı kardeş? Bu yaşta ince işle uğraşmak bana göre değil ama çocuklara yardımcı olmalıyım. Aa, çocuk dediğinde aklıma geldi. Benim küçük oğlan geçen gün Dilan adamın biriyle görmüş. Nerede? Bir pastanede. ''Elif teyzeye söyle kızına sahip çıksın. O adam pek sağlam ayakkabı değil. Dilan'a zararı dokunabilir.'' dedi. ''Demek bir süredir fark ettiğim değişikliklerin nedeni o adam. Durum şimdi anlaşıldı. Akşam gelince yer misin yemez misin deyip kemiklerini kırmazsam.'' ''Sakın öyle bir şey yapma. Yarayı tedavi edeyim derken hepten azdırırsın da kangrene dönüşür. Tedavisi mümkün olmaz.'' Yüksün, sana sakin olmak, düşünüp taşınarak hareket etmek yakışır. Ha, i̇stersen onunla ikimiz konuşur, nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu anlatırız. Güzel güzel konuştuk mu, gerçekleri görmesini sağlayabiliriz. Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkardığına göre onu da etkiler sanırım. Senin dediğin gibi olsun. Karşımızı alıp konuşalım. Bakalım söylediklerimize kulak asacak mı? Geldin mi kızım? Geldim tabii. Ne o? gelmeyecek miydim? Sen bana bakma. Bazen ne dediğimi bilmiyorum. Bu akşam sende bir tuhaflık var. Bende mi? Yok. Aa hadi saklamaya çalışma. E, yok diyorum niye üsteliyorsun? Peki öyle olsun. Hah patron aylığıma 30 bin lira zam yaptı İyi. Aman anne neresi iyi? 130 bin lira aylıkla çalışılır mı? Bir ay boyunca çalış 130 bin lira al. <gülüyor> Olacak iş mi? Öyle deme kızım buna da şükür. Görüyorsun çevremiz işsizlerle dolu. Ya sen de işsiz olsaydın ne yapardık? Onun için şükretmeliyiz. Peki peki. Sen şu yüz bin lirayı al. Gerisi de bana harçlık. Geçen ay yaptığın gibi iki günde bitirme. İki günde mi biter yoksa iki saatte mi? Artık onu bileme. Para senin istediğin gibi harca. Ama onu kazanmak için ne kadar ter döktüğünü unutma. Bin düşün bir harca. Alın Alın terine saygın olsun. bakalım yeme Mesai sona erdi sıra yemekte. Elma, marul ve üçüncüsünü söylemeyeyim. Sürpriz olsun. <gülüyor> Buyurun. Hepsi sizin. Ama kardeş kardeş ina didişmek yok. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anacığım. Ablam yok mu? Daha gelmedi. Niye? Bilmem. Ben de çok merak ettim. Yorulmuşsundur. Ama iş yerine gidip bir baksan diyordum. Belki mesaiye kalmıştır. Öyle olsa haber verirdi. Doğru. Hemen gidip bakayım. İnşallah kötü bir haberle dönmez. Atölye kapalı Yanındaki bakkala sordum her günkü gibi saat altıda kapatıp gittiler dedi Ay Allah nereye gitti bu kız ah, Kim bilir bildiğim tek şey var o da polise haber vermek Polise haber vermek mi Yok yok yok bakarsın az sonra çıkıp gelir Ya gelmezse Sen ne diyorsun oğlum neden gelmesin Bizi bırakıp da nereye gider çıkalı kaç saat oldu? Neredesin? Sana ne? Bağırma. Zaten kadıncağızı zor yatırdım. Bir de bağırarak uyandırma. Ne kadar geç geldiğini anlamasın diye saati bile geri aldım. <gülüyor> Yine o Kadir denilen neyü belirsiz adamla beraberdin değil mi? Sana ne? Şşt. Canım ne isterse onu yapar dilediğim kişiyle de gezerim. Şşt. Bugüne kadar sizin koyduğunuz kurallarla yaşamaya çalıştım. Ama bundan böyle gönlümce yaşayacağım. Ha, nasıl istiyorsan öyle yap. Ama sonunda pişman olacaksın. Bunu da bir kenara yaz. Geçmiş olsun canım. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol komşum var ol. Bak yüzüme kan geldi. Aa tabi yanakları namaz elması gibi kıpkırmızı oldu. <gülüyor> Allah iyiliğini versin. Aa sana kaç gündür çay demleyemiyorum. Şöyle tavşan kanı bir çay demleyeyim de karşılıklı içelim ha. Ne dersin? İyi olur derim. Ha bir haberim var. Sevinir misin yoksa üzülür müsün bilmem. Hayrola? Taşınıyoruz. Ya sahi mi diyorsun? ha? Ne, nereye gidiyorsunuz fazla uzak değil canım 5 dakika var yok neresiymiş orası cennet mahallesi dört bir yanı yeşillik hava dar bir yer bu sabah gittim gördüm de köyümdeyim sandım durup dururken taşınmakta nereden çıktı e, biliyorsun bu evde üst üste yaşıyorduk orası daha geniş kirası da fazla değil desene birbirimizden ayrı düşeceğiz olur mu öyle şey yine birbirimize gidip geleceğiz şaylarımızı yudumlayacağız bizim arkadaşlığımız dostluğumuz gelip geçici değil canım ama gözden ırak olan gönülden de ırak olurmuş. Bu bizim için geçerli değil. Gözden ırak olsak da her zaman yan yana tek bir vücut gibiyiz. Çocuk değilim. Beni bu kadar sıkıştırmaya hakkınız yok. Bağırmağa de konu komşuya rezil olmayalım. Umrumda değil. Ne olacaksa olsun. İnceldiği yerden kopsun. Sen neler söylüyorsun Dilan benimle ne biçim konuşuyorsun? Söylediklerimin farkındayım. Önce Nuri beni Kadir'den vazgeçirmeye çalıştı şimdi de sen. Artık Buram'a geldi. Onu çok seviyorum. Ve kim ne derse desin ondan ayrılmaya hiç niyetim yok. Sevmek, sevilmek benim de hakkım. Bak güzelim, seviyorum dediğin adam pek tekin biri değilmiş. Serserinin tekiymiş. Eroin de içiyormuş. Nasıl bir batağa saplandığının farkında değilsin sen. Sevgin seni kör etmiş, gerçekleri göremiyorsun. Yoksa senin mutlu olmanı biz de istemez miyiz? Yalan! Hem de koca bir yalan. Kadir ne serserinin teki ne de eroin içiyor. Niye yalan söyleyelim kızım? Senin iyiliğin için gerçekleri göstermeye çalışıyoruz. İyi düşün taşın. Bak son pişmanlık fayda etmez. Sen... Tamam annemsin sana saygım var. Ama Kadir'le aramıza girmeye çalışma. Ama kızım. Bu konuda tek bir söz daha işitmek istemiyorum. Yoksa çekip giderim. Onu bize tercih mi ediyorsun? Evet. O halde durma git. Gidemem sanıyorsan yanılıyorsun. Dilan! Nereye? Dilan! Dilan! Dilan! Eksim ağzım... ceylan bakışlım... ...gideli tam yedi hafta oldu... ...henüz haber yok... ...kim bilir başına neler geldi... ...hemen umudunu yitirme... ...polis aylar sonra kimleri bulmuyor ki... ...birkaç güne kalmaz onu da bulurlar... <gülüyor> ...bir gün bakmışsın... ...kapı vuruluyor... ...ablam da karşımızda duruyor... ...hiç sanmıyorum... ...bugüne kadar bir haber çıkmadı... ...bundan sonrası içinde umudum yok... Aa, ...bu sözler senin ağzına... ...hiç mi hiç yakışmıyor... Biraz iyimser olsana. Eskiden olaylara iyimser bakardım. Hayat beni karamsar yaptı. Ana, gene ne oldu sana böyle? Ha, ne bileyim. Elimi ayağımı kıpırdatacak dermanım yok. Güçlükle nefes alıyorum. Konuşamıyorsan kendini zorlama. Öğlen de daha kötüydü. İyi ki sen varsın Fatma teyze. Hemen imdadımıza yetişiyorsun. Bize güç veriyorsun. Böyle durumlarda birbirimize destek olmazsak ne zaman olacağız? Elif bana kardeşimden yakın. Sen de oğullarımdan paksızsın. Sağ ol. Biz de seni ailemizden biri gibi görüyoruz. Değil mi ana? Öyle... Onun hakkını nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Moral vermek için iyi olduğunu söyledim ama pek iyi sayılmaz. Farkındayım. Doktora götürmekte yarar var. Haklısın. Bizim tamirhanenin orada yaşlı, tecrübeli bir doktor var. Ona götürelim. Bir taksi bulup geleyim. Nereye gitti? Araba bulmaya. A Arabayı ne yapacak? Seni doktora götüreceğiz. Ne doktoru? Benim doktorluk işim yok. Sabaha bir şeyciğim kalmaz. Ben eski toprağım. İsmi üstünde. Eski toprak. Arada bir çapalayacak. Bakımını yapacaksın ki kendini bulsun. Yoksa neyse... Doktorun söyledikleri kulağına küpe olsun. Bundan böyle olur olmadık şeyleri dert etmek yok. Beni bu hale getiren olur olmadık şeyler mi? Önce ağabeyin öldü. Onun acısını unutmaya çalışırken... ...dilan ipsiz sapsız birinin peşinden gitti. Bunları dert etmeyeyim de ne yapayım? Abim için yapacak bir şey yok. Ölenle ölünmüyor. Ablam da önünde sonunda o adamın elinden kurtulacak. Pişman olup geri dönecek. Onun için gönlünü hoş tut. Bundan böyle kendine dikkat edeceğine söz verdi, içim rahat etsin. Peki. Artık hiçbir şeyi kendime dert etmeyeceğim. Ya şöyle yarım saatliğine dışarı çıkıyorum. Geldiğimde seni ayakta bulmak istiyorum. Tamam mı? Tamam Civan'ım. Geldiğinde karşında 60'lık ananı değil 18 yaşında kıpır kıpır bir genç kız bulacaksın. <gülüyor> Şu İstanbul'a ne umutlarla gelmiştik, ama yüzüm pek gülmedi, gözümden yaş eksilmedi. Tar, ne olur bana yardım et, onu bana geri gönder, ne olur, Dilan'ımı bana bağışla. Gerçekten kararlı mısın? Evet... Kesin kararımı verdim... İyi de... Köye dönüp ne yapacaksın? Orası doğup büyüdüğüm yer... Baba ocağım... Hiç değilse ömrümün son günlerini orada geçirir... Gözlerimi insanları yutan bu şehir yerine... Memleketimde kaparım... Bir anaya bu kadar acı yeter... Bir de senden olmak istemiyorum... Burada kalacak olursak senin başına da kim bilir neler gelecek... Nasılsa yediğimiz iki tabak yemek onu da köyümüzde buluruz Bak ana Söyle yavrum Sana bir şey diyeceğim Söz ver bana kızmayacak Darılmayacaksın Neden kızayım evladım Seni dinliyorum Belki çok üzülecek Hatta bir daha yüzüme bile bakmayacaksın Ben köye dönmek istemiyorum Böyle diyeceğini biliyordum seni bu kararından vazgeçirmeye çalışacak değilim. İstanbul seni de kendine bağladı. Madem istiyorsun kal. Ben başımın çaresine bakarım. Kusura bakma anacığım. Seni üzmek istemezdim. Gençsin. Gönlünce yaşamak istiyorsun. Bu en doğal hakkın. Dikkat et. Kendini büyük şehrin tuzaklarından koru. Ben kızmanı... Hatta tokatlamanı beklerken... Sen neler diyorsun? <gülüyor> Evladımsın. Canımdan bir parçasın. iyiliğinden başka ne isterim ki? Biletimi al da yarın gideyim. İlla gidecek misin? Gel kararını değiştir. Benden bunu bekleme. Ben seni kararından caydırmaya çalışmadım. Sen de bana öyle davran. Yarın yolcu et beni. Peki. Seni unutacağımı sanma. Sık sık mektup yazarım. Muhtar emminin evine telefon ederim. Fırsat bulursam otobüse atlar gelirim de. Ondan hiç şüphem yok. Ah, ah, ok bir kere yaydan çıkmaya görsün. Hiç geri döner mi? Belki aklına bile zor gelirim. <Gülüyor> Üç çocuğumla birlikte tam İstanbul'dan, içinde iki kuş bulunan bir kafes, rahmetli kocamın soluk fotoğrafı, bir bavul ve hançerler saplanmış bir yürekle dönüyorum. Kahır, acı yüklü bir dönüş. Kuşları neden götürüyorum ki? Her ötüşlerinde çocuklarımı hatırlayıp kahrolmak için. En iyisi salıvereyim gitsinler Gel bakalım Dilan Önce seni salayım <gülüyor> Sıra sende Nuri <gülüyor> İkiniz de kafes dışında yaşamaya pek alışık değilsiniz Dilerim yırtıcı kuşlara yem olmazsınız Belki siz beni hiç aramayacaksınız ama ben dualarımı sizin üzerinizden eksik etmeyeceğim. Çünkü ben anayım.